Ve motivasyon engelleri, iç ve dış engeller, aile baskısı, toplum baskısını da bunun içine katıyoruz efendim. İç ve dış engellerde iç engel şudur, genelde şudur, vicdan, işte öğretiler, örfadet, dini inançlar, e, özetle senin yasak, günah, ayıp, yakışmaz ki dediğin şeyler. Bunlarda en tehlikelisi şudur, kendinizi ezik, e, hakir görmek. Ya bana yakışmaz yani. Ben ben onu giyemem, ben onu alamam, ben şunu yapamam. ben kendi hep toplumda, aile bunu böyle yapıyor. Seni ez ez ez ez en sonunda artık başarısız birisi gibi hissediyorsun. Ya da kendini layık görmüyorsun o başarıyı. Aile seni matematik başarısıyla, derslerdeki başarıyla ölçtüğü sürece bizim çocuk aptal, arkadaşlarım yapıyor sen niye yapamıyorsun falan dediği sürece ilerleyen yaşlarda kişi ezik oluyor. Ezik olduğu için de İşte bir yerde güzel bir olay olduğu zaman ben gelmeyeyim, siz işte yalnızca tadınızı kaçırırım. Sen bu dünyaya gelmedik gelmendeki birinci amaç var olmak, gidip insanların arasına karışmak, hayatın tadını çıkarmak. Lütfen ezilmeyin. İç engel, baba engel işte bu ezikliktir. İkinci iç engelse inanışların engelli. Ayıp, günah, hoş değil, toplum ne der? Şimdi burada yavaş yavaş dış engel de geliyor işin içerisinde. Toplum baskısı. İç ve dış engellilerdeki bu toplum baskısı, o ne der, işte günahı ayırıyorum, dini inançtan dolayı bir şey yapmıyorsan o biraz sana kalmış. Bu çünkü ben çok insan gördüm, özellikle erkeklerde, Türkiye'de günahken bazı şeyler yurt dışına çıktığımı günah olmuyor. Adam içiyor da işte şey de yapıyor, bir şeyler de yapıyor. Bu, bu demek ki yani Allah'la alakalı değil, bu toplum beni öyleyken görmesin gibi. Neyse şimdi bir, siyasetten bir iki isimden örnek vereceğim de vermeyeyim, konumuz hiç alakası yok. Ee, dolayısıyla bizim işte toplum ne der, aileme yakışır mıyım tarzında yaptığımız şeyler... ...hayatınızdaki büyük hatalardır. Şunu unutmayın, ailen yüzünden gidip de en, en büyük bana gelen sıkıntı bu. Danışanlarla sohbet ettiğimizde de kariyer yönünde. Hocam diyor, ben o bölümü seçmeyecektim de diyor, annem babamın sevdiği için seçtim. Bilir misiniz kaç öğrenci her yıl DGS'ye yapmaya çalışıyor ve yapıyor? Başaramayan da var. Yatay ya da dikey geçiş bu arada ikisi de var. Dolayısıyla insanların kararları dışarıdan etkilenmemeli. Ama bunu insanlara söyleyemem, size söyleyeceğiz. Kaç yaşında olursanız olun, İnsanların size tebliğ ettiği kanun ve yasaları mantık çerçevesinde düşünün. Sonra aklı başında iki kişiye danışın. İki kişi. Beyni yerinde olsun ve sizden yaşi minimum 5 yaş büyük olsun. Hocam bende aynı yaşta olanlar salak mı? De. Hayır değil ama senden 5 yaş önce 5 yıl önce oradan geçmiş kişi sonucunu yaşamıştır. O yüzden 5 yaş büyük olsun. 2 kişi de aynı fikirdeyse onlar da dersen onu yap. Ama bu iki kişi senin bulunduğun çanaktan ve insan çevresinden uzak olmalı. 2 kişi farklı fikirdeyse onlardan 5 yaş büyük başka bir danışana git. Başka bir akraba Ne kadar dışarıdan birisi olursa o kadar iyi. Ve o dengeyi bozar zaten. Sizler Sizden ricam lütfen o ne der bu ne der diye hayatı yaşamayın. Aa ben 41 yaşına geldim. Ben de 20 yaşındaydım. Bir 20 daha yaşarsam 61. Bir 20 daha görür müyüm Allah bilir. Hocalarımdan 53 yaşında 45 yaşında vefat edenler var. Değerli kardeşlerim, abilerim var, ablalarım var, hanımefendiler. Hayat diye bitiyor. Hep o geikler işte, çabuk bitiyor, e çabuk bitiyor abi. Ha ben mutluyum, ben kaliteli yaşadım. Sen de mutlu olmak istiyorsan, ya o ne der, bu ne der, o kadar saçma ki. Bir danışanım vardı, sohbet ettiğimiz bir kariyer yönünde danışmanlık verdim kardeşim. Ben psikolog değil, unutmayın. E dedi ki hocam dedi ben kariyeri dedi işte Türkiye'de devam ettiriyorum ama dedi sevdiğim kız dedi işte Afyonlu, Almanya'dan bir otomobil firmasından teklif aldım. Hocam ne yapayım? Ailem işte bir süredir tanışıyoruz diye evlenmemizi istiyor. Almanya'ya gidersem işte bu kız da gelmeyecek. Ben ne yapacağım? Benzer hanımefendilerde de oluyor. Yani soruyor sevdiğim erkek kalmamı istiyor. Kariyer mi işte. Git dedim. Git dedim çünkü hayat bir şekilde emin olun. Eğer o kişi seninle mutlu olacaksa sana getirir onu. Ve yurt dışına gittikten sonra ki gitti beni dinledi maalesef. ...çok daha mutlu bir yaşantısı var. Yani dahasını bir ama çok mutlu şu anda. E, ve oraya da artık e, bir ara İsviçre'ye geçti, şimdi Almanya'ya geri döndü. Gerisini takip edemiyorum ama... E, ...çok mutlu, şöyle mutlu, en son konuştuğumuzdaki daha 4 yıl geçmiş, 5 yıl geçmiş üstünden... ...hocam iyi ki yapmışım dedi, burada çok huzurluyum. Hem çevre baskısından dolayı evlenmek istediğimi fark ettim... ...hem de huzurluyum. Dolayısıyla insanların ne dediğini umursamayın. Ölmeye doğru o insanlar yanınızda olmayacak. Siz günler dolup da aha gidiyorum bu dünyadan dediğiniz zaman o insanlar çoktan gitmiş olacak. Bağımlılıklardan kurtulma. Bunu hep sigara diye istiyorsunuz. Ee, sigara açısından da konuşalım. İnsan bağımlılığı da var. Bağımlılıklardan kurtulmadaki bir nolu sorun kendine yalan söylemektir. Ben bunu bırakamıyorum. Ben bunu bilmem. Nikotin hapına geçtim elektronik sigaraya geçtim. Onu denedim bunu denedim. Ee, çok böyle tanıdığım birisinin büyük bir yalanı vardır. Diyor ki sigarayı bıraktım işte yüzümde yaralar çıktı vücudum mahvoldu öyle kötü. Yani öyle bir yalan uyduruyor ki kendince ki buna çok aha olur mu hocam öyle tabii ki zon oldu komşumuz falan diyenler var. Nikotin çünkü vücuttan yoksunluk yaşadığınız zaman bazı şişkinlikler olması normal. Nikotinin faydalı olduğunu düşünüyor. Hocam sigarayı bıraktım kilo aldım. E demek ki sigara sana yediklerinin engel diyormuş. Az yiyerek sigara içmeyi bırakırsan hiçbir sorun kalmıyor. Lütfen kötü bir alışkanlık olarak örnek sigaraysa size bırakmak için bir tek güzel yöntem söyleyeyim. Bırakın. Hiç size parçalanmış akciğerler bilmem neler falan göstermeyeceğim. Yani hep böyle şeyler bekliyor. Hocam bizi tiksindirin. E, Tiksinmere gerek yok ki bırak. Ve şimdi bırak. Bırakamıyorum İşte elim gidiyor. Bırak bırak. Türkçe söylüyorum bırak. Yani bak bu kadar basit bir şey söylüyorum. Bırak. Paketi yırt. At. Birine de vermeyen yani. yazık olsun çöpe gitmesin. O zehirlensin. Bak Birine de verme. Çünkü sigara içmeye harcadığın vakit, sağlık ne bileyim para üç şey harcıyorsun zaten. Para harcıyorsun ki artık devletimiz sağ olsun sigarayı ikiye katladı. İki zamanın gidiyor. Üç ömrün gidiyor da çok önemli değil. Yani para ve diğer daha önemli zaman ömrün gidiyor. Yazık günah. Bunları böyle bir sihirli bir formül, bir nikotin bandı ıvır zıvır bekliyorsan yalan. Elektronik sigara da yalan. Sigarayı bırakmanın tek yolu vardır. Bırakacaksın. Babam hasta oldu bıraktı. İnşallah sen aklın başındayken bırakırsın. Diğer bağımlılıklardan kurtulmak. Evet. Söylemesi kolay yazacaksın aşağıya biliyorum. Bırak arkadaş. Çünkü aynı hatayı, aynı bırakamamayı başka bağımlılıklarda da yapıyoruz. En büyük benzerliği insan bağımlılığı. O insan seni defalarca üzer. O insan seni defalarca yalan söyler. O insan defalarca sömürür. Bırakamaz. Emek verdim, yıllarımı verdim, aylarımı verdim bilmem ne yaptım. Bırak arkadaş. Bırak ki sonrasında önünde belki daha güzeli gelecek. Sigarayı bırak. Belki ona harcadığın para ve zamanla bir hobiye dinleyeceksin. O insanı bırak. Belki dünyada 7 milyar insan var ya. En iyisini bulmuş olma ihtimali nedir ki sence? Yani... Hayatımın aşkını buldum. E aferin tamam ama bana çok kötü davranıyor. E demek ki hayatının aşkı değil arkadaş o. Kötü davranan hayatının aşkı mı olur? Beni mahvediyor. Çok üzüyor. Konuştun mu? Yok. E konuş. Konuştum yine de mahvediyor. O zaman bırak. O zaman hayatının aşkı değil ki hayatının cezasını Allah senin cezanı vermiş yani. Ve buna sen inanıyorsun. O yüzden bırakacaksın. Bırakamadığın sürece kendine yalan söylemeyeceksin. Herhangi birisi seni mutsuz ediyorsa Bırakacaksın. Herhangi bir şey seni yıpratıyorsa bırakacaksın. Hocam ben bıraktım o bırakmıyor. Ha o zaman kusura bakma demek ki bırakmamışsın.